Müzik ikiye ayrılır. Ah sevgilim! Nereye gittin? Hazırlayan ve sunanlar... ...Güray Oskay, Tanju ve Eren. <gülüyor> sevgilim! <gülüyor> Katkıları için... ...Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz. İyi akşamlar Müzik 2'ye ayrılır ben Güray Özkay Ben Jamin Franklin <gülüyor> Güzelmiş Bir kere daha 94.9 Açık Radyo'da sizlere iyi müzik çalmak üzere karşınızdayız Müzik 2'ye ayrılırın 36. bölümünü dinliyorsunuz Ve bugünkü konumuz sır Yani ee, tabloların kenarındaki altın varaklar değil mi? Sadece tabloların kenarında olur diyorsun o. <gülüyor> yok bu o sır değil. Genel olarak sır saklamak sır. Sır nerede şey saklanır? Etmek, kafada. Hmm. O öyle uygundur diye tahmin. Edelim. Bu şey neydi? Bir bunun bir sınırı vardı. Belli bir sayıda insan biliyorsa bu artık sır değildir. Ha evet çok güzel bir şey klişe vardır. İki kişinin bildiği şey sır değildir. Üç kişinin işte i̇kiden Sonra Bak söz eksik aslında. İki veya daha fazla olmalıydı sözün doğrusu. Fakat şimdi e, sadece ben biliyorsam kimseye söylemiyorsam işte o sır. O zaman sadece bana ait ben ve dünya arasındaki şeyler sır. Evet. O zaman e, sana ait bir sırrı ben bilemem. Evet. Artık sır olmaktan çıkar. Yani sana bir sırrımı vereyim mi dediğimiz anda Artık sır verme diye bir şey yok çünkü artık sır değil. Tabii. Sır vermek diye bir şey yok. Anladım. O zaman bir özdeğişle bu konuyu kapatalım. Ne yerden geçerim ne senden. Peki. <gülüyor> Bugün sırla ilgili şarkılar çalacağız. Sırlardan bahsedeceğiz. Tanrı Ceren bize bazı sırlarını açacak. Ki onlar da sır olmaktan çıkacaklar. Bir de Yuri'e hip çalacağız. Evet tam e, madem doğru yere getirdiniz konuyu ben size e, gitar amfi lambalarından bahsetmek istiyorum. Uygundur buyurun. Şimdi e, çok fazla lamba var ama genel olarak e, ikiye ayırabiliriz lambaları. Alaaddin'in sihirli lambası. Preampi ampli lambaları yani sinyalin ilk olarak yükseltildiği yer ve power amfi lambaları. O da ikinci kez yükseltildi. Neden 3. kez yükseltilmiyor diyeceksiniz? Gereksiz. Demediniz. Demedi. Tamam. O zaman böyle bir şey demeyeceksiniz. <gülüyor> ya yani öngörüm yanlış olmasın. Olmaz ama. Yüzünden. Ha ne diyordum ben? Ee, akvaryumculukta tabii şey e, oksijen lambalar o kadar mı? Lamba derken Alati'nin lambası var bir de. Onu ben söyledim ama ikiye ayrılır deyip onu katmadım. Fakat e, radyoda bir takım e, sözcükleri söylememiz e, hoş karşılanmıyor. Daha doğrusu yasak. Müstehcen laflar söyleyemiyoruz. Dolayısıyla ben müstehcen olmayan lafları müstehcenmiş gibi tınlatma konusunda yeteneklerimi geliştirdim. Mesela Alaaddin'in lambası. <gülüyor> Güzelmiş. Bir şey oldu değil mi? İçiniz <gülüyor> gıcıklandı. Içim gıcıklandı gerçekten. Peki e, haftalardır yürüye hip getirmeye Alışkanlığınızı bu haftada sürdürmüşsünüz Tabi yakında bir tane e, Konser kaydı getireceğim 10 dakika sürüyor Oo çok güzel Evet. Ne zaman? Yakında Hafta değil bir sonraki hafta diye tahmin ediyorum Evet e, Yakında tatile çıkacağız evet. e, Dolayısıyla programı e, Hatta şöyle bir düşüncem de var Bir programın tamamını bir parça çalalım Olabilir Güzel olabilir aslında Hazır biz tatildeyiz. Hiç konuşmamız gerekmesin. Oh. Böyle. Uygundur. Peki Yuri Ahip'in e, yine yılını bilmediğin bir albümünü getirmişsin. Fakat yılını bilmiyorum yazmadım. Oraya bir yıl yazdım ben. <gülüyor> evet. 35 yazmışsın. 2 yıl yazmış oluyorsun orada. E, 1975'teymiş. Evet. 1975'te çıkan Return to Fantasy albümünden e, Return to Fantasy adlı e, tıpkı basım parçasını getirdim. <gülüyor> Doğru mu biliyorum ee, bu albüm? Doğru. <gülüyor> Basçı John Metton'un olduğu ilk albüm mü? Evet öyledir. İşte doğru biliyormuşum. Peki o zaman e, lafı daha fazla uzatmayalım. 1975 tarihli Return to Fantasy'den Return to Fantasy'yi dinliyoruz. Buyurun Every day Looking every way Trying to make a connection To find a piece of the action Like a hungry boy Who doesn't know He is close to perfection Choice is the question Moonlight night After moonlight night Side by side right. Understand that in every man there's a need to unwind It's never been defined Somewhere deep within there's another being You are somehow abusing By the person you're using Moonlight night After moonlight night Side by side They will see us If you cared to look, then they would see, it's just our return to fantasy, fantasy. Yuria Hip Return to Fantasy dinledik. Şimdi fantasy demişken son zamanlarda oldukça da uzun bir zamandır birkaç senedir çok dikkatimi çekiyor yazılı basında hatta televizyonda e, fantazi kelimesi fantezi olarak yazılıyor. Evet. E, fakat bu kelimenin Türkçe olarak doğru yazılımı fantazi. Fantezi nereden çıktı? falan nereden çıktıysa oradan çıktı. <gülüyor> e, fakat e, bu artık kabul edildi. Yani Türkçe doğru olanı fantezi olarak yazılıyor. Hoş değil. E, İngilizce okunuşundan yola çıktık desek, e, fantasy yani tam tersi, fantazi dememiz gerekir. Hani biraz İngilizim trak konuşmamız gerekirse Fentaz. ki gerekmez. Peki bu fantezi nereden çıktı? Buradan. E, herkese sesleniyorum. Ee, onun doğrusu fantazidir. Fantezi yazanı görürsem çok fena yaparım Oh Dinleyiciyi tehdit de de ettik Devam edebiliriz huzur içerisinde ee, Dinleyicilerimize hatta şöyle söyleyeyim Fanteziyi fantezi olarak Kullananların radyolarından öyle bir frekansı Yayarız ki <gülüyor> Beyinlerine giden efendim e, Ne diyorduk Dalga Dalga geçiyorum evet <gülüyor> Peki Sıradaki şarkıya geçiyorum ben o zaman. Evet. Genelde zaten bu böyle oluyor. Geçmeden önce iletişim bilgileri verelim. Evet. Sen verirsin diye düşünmüştüm. Ben hatırlamıyorum. Peki. Müzik 2'ye ayrılır. Et gmail.com'dan bize yazabilirsiniz. Son zamanlarda daha az yazdığınızda dikkatimizden kaçmadı. Ayrıca eski programları dinlemek isterseniz de. Eski programlar derken bizim eski programlarımızı kastediyorum tabii. Evet tabii. Yani. Yoksa işte radyo piyeslerini falan dinlemek isterseniz 80'lerin. Onlar yok. Ee, Müzikikiyarları.thumblr.com diye bir blogumuz var. Şimdi sırada benim pek sevdiğim bir şarkı var. Ee, Aa, da... Evet, Cipsi Kings'den bir parça getirmişsiniz. <gülüyor> Hayır efendim, hayatta yapmayacağım bir şey yok. Ee, heh, ben bir sırrımı açıklayayım. Hazır sır. Cipsi Kings'den nefret ederim. Ben, ben Cipsi deri... severim, <gülüyor> Kings'den nefret ederim. Şahıslarıyla bir alıp veremediğim yok Ama yaptıkları müziğe dayanamıyorum Şimdi bu çalacağımız şarkı Spooky Bir Classics for klasik 100 bin kere Coverlanmış şarkılardan bir tanesi Benim getirdiğim versiyonu Bill Wyman's Rhythm Kings Grubundan Kendilerinin 1999'da çıkarttığı Anyway The Wind Blows Albümünde yer alıyor Bill Wyman kim? Rolling Stones'un basçısı ee, Garip de bir insan kendisi ee, Niye? Evet donuk bir arkadaşımız Fakat ee, albümün adında işte ben oldukça yanar dönerim gibilerinden Bir <gülüyor> alt metin var Bill Wyman niye garip bir insan? Ee, 7 tane kitap yazmış Şimdi Rolling Stones'un basçısının kariyerinden bahsediyoruz Rolling Stones'la 100 sene bas çalmanın yanı sıra 7 tane kitap yazmış işte bu kitaplar 2 milyondan fazla satmış Çeşitli film Projelerinde yer almış Fotoğraf Konusunda çok iddialı çektiği Fotoğraflar dünyanın orasında burasında Bir sürü galeride sergilenmiş Amatör Arkeolog Yani arka bahçeyi kazıyor Kendi tasarladığı Ve patentini aldığı Bill Wyman Signature metal Dedektörü var Öyle bir amatör arkeolog. Gençlik yıllarında çok parası olmadığı için bas, ya perdesiz bas gitarının kendisi yapmış. Rolling Stones'da da senelerce çaldığı bas. Sticky Fingers diye bir kafe zincirinin sahibi. Bir yandan da Rolling Stones'ın dışında. Boş Stones kalan dışından. zamanlarda Rolling Stones'a çalıyor. Aynen öyle. Bir de Rhythm Kings diye grubu var. Çeşitli... Çok ünlü müzisyenleri de bir araya getirdiği işte efendim Eric Clapton'undan tutun da işte herkes var. Ben oradan tutmasam olur mu? Olur. Şimdi bu albümde hangi müzisyenlerin olduğunu biliyorum ama bu albümdeki vokalistlerden hangisinin bu şarkıyı söylediğini bilmiyorum. O yüzden beni aydınlatacak bir dinleyicimiz varsa da çok makbule geçer. ...müteşekkir oluruz. Bir kere daha söyleyeyim... ...müzikikiyaralara.gmail.com'a... ...yazabiliyorsunuz. Bill Wyman'ın... E, ...Anyway The Wind Blows... ...albümünde Spooky isimli şarkıyı... ...kim söylüyor? Bu arada ben bu araştırmaları... ...yaparken bir de Wikipedia'ya girdim. Ee, Wikipedia'da mıydı? Neyse girdiğim sitelerden... ...bir tanesinde bu... ...Spooky versiyonu için... ...cansız denmiş. Bu Wikipedia... Kim yazdıysa... ...ayaklar üzerine bir <gülüyor> Hayır... Bu şarkı cansız diyen eleştirmen kimse Hadi oradan demek istiyorum kendisine ee, Zaten e, eleştiri nedir? Saçmalık Çok güzel bir söz vardır Bayılırım yapamayan eleştirici diye Oradan Katılıyorum Bill Wyman'a geçelim Şimdi efendim 1999 Bill Wyman'ın, Rhythm Kings'in Anyway The Wind Clothes'ından dinliyoruz Spooky Altyazı Cansız mı şimdi? Boş verelim Eleştirmenlerle ilgili <gülüyor> görüşlerimi ben buradan açıklarsam. Bir kere açıklamıştık zaten. Ee, şarkı Bayık. Ona eyvallah. Ama güzel. Ama yani zaten bayık olsun diye yazmış ona. Güzel. Çok güzel. Ben çok Şimdi seviyorum. ben de buradan bir sır açıklamak istiyorum. Aa ne güzel. Çocukluğumuzun ünlü dizisi. Uzay yolu. Star Trek. Ee, dizinin en klişe lafı Scotty, beam me up. Benim aşımda. Evet. Dizide hiç kullanılmamıştır. Ciddi misin? Bu şekilde hiç kullanılmamıştır. Fakat bütün dünyada Scotty, beam me up e, bu diziyle ilgili en klişe laflardan biridir. Böylelikle klişelerin ne kadar saçma olduğunu bir kez daha ispatlamış bulunuyorum. Doğru. Bulunduk. Bulunduk. Peki. Gerçi kaybolmamıştık ama... <gülüyor> Geçiyorum o zaman bir sonraki şarkımıza. Geçelim bakalım. David Bowie getirmişsin bir tane. David Bowie'nin bu enteresan bir albümü. Evet bu e, ilginç bir dönemden geçti. E, i̇ki tane albüm yaptı arka arkaya. Bir tanesi Hours bir tanesi Heaton. E, gerçi David Bowie'nin e, geçtiği dönemleri arda arda koyarsak dünyanın çevresini ilk kez döner. Belki tam olarak iki kez değil ama 1.76 kez döneceğine eminim. Nereden baksın? Ee, dolayısıyla e, ben benim de çok sevdiğim bir dönem. Dönem filmleri demişken. <gülüyor> Yine 99 bu arada. Evet. Şimdi e, Hours albümü Virgin Records'tan çıkıyor. Yanlış bilmiyorsam David Bowie'nin Virgin'le yaptığı da son albüm. Şöyle bir ilginç yanı var albümün. Hours'daki şarkıların çoğu... ...ya orijinalleri ya da bir alternatif versiyonları... ...bir bilgisayar oyununda kullanıldı. Omicron The Nomad Soul diye bir oyun. Oynamadım, hiç görmedim, bilmiyorum. bilmiyorum. Benim de haberim yoktu bu, bu araştırmayı yapana kadar. Ee, oyunda David Bowie üzerinden geliştirilmiş iki tane karakter varmış... Bir de eşi iman üzerinden geliştirilmiş karakter varmış. Neyse efendim. Oyun imana gelmiş diyebilir miyiz? Diyebiliriz tabii. Şu noktada çok sevdiğim yazarlardan zırt alıntı yapıyorum zaten fark etmişsindir. Ferhan Şensoy'un çok bayıldığım hikayelerinden bir tanesi. Oteller kitabında bahseder. Derya Baykal'la beraber Paris'e gidiyorlar. Paris'te işte bir gece dışarı çıkıyorlar. Çok güzel bir kadın görüyor ve kadının kalçalarında da hasta olup e, dürtüp Derya Baykal diyor ki... Derya hanımefendinin poposu ne kadar hoş değil mi diye. Derya Baykal da dönüp diyordu ki ya tanımadım o dünyaca ünlü top model iman zaten. Ben nereden bileyim diyor bilseydim daha önce gelirdim bu İman'ını sevdiğimin Paris'ine. Yes. Evet. Sevdiğimiz bir şahsiyet kendisi. Ee, ne diyordum? Heh, bu Hours albümüne olan ilgiyi yükseltmek için daha çıkmadan önce David Bowie'nin web sitesinin olan BowieNet'te bir siber şarkı yarışması düzenlenmiş. Şuymuş olay. E, What's Really Happening isimli enstrümantal şarkıya söz yazması istenmiş. David Bowie hayranlarından kazanan sözler Hours albümünde. Yaralacak denmiş Alex Grant isimli hayran da Kazanmış bu yarışmayı Sadece bunu kazanmakla kalmamış Kendisine bir hediye daha vermişler ee, Philip Glass'ın Looking Glass stüdyolarında 24 Mayıs 1999'da David Bowie'nin e, Son vokalleri Kaydetmesinde gidip seyretme Şansını tanımışlar Bazı insanlar Şanslı oluyor Evet. Ya da gerçekten iyi söz yazıyorlardı diyebiliriz. Bunu sadece şansa bağlayarak kendisine haksızlık da etmeyelim. O zaman dinleyelim bakalım neymiş bu şarkı. Ee, Perşembenin gelişi Çarşambadan Bellidir isimli evet. şarkısı David Bowie'nin Thursday's Child. David Bowie'den Thursdays çaldı. Dinledik. Nefis. Güzeldi gerçekten. Var mı başka açıklamak istediğin sırları? Valla e, çok sırrı olan bir kişi değilim. İçimde ise dışımda odur. Mesela bakın bağırsaklarım. <gülüyor> bakın kalbim. <gülüyor> An, anlayayım. O zaman bir sonraki şarkımıza geçiyorum ben. Öyle hemen Zart diye geçiyor muyuz yani? E tabi. Sır varsa açıklıyorsun yoksa ben şarkı çalıyorum. Anladım. Peki. geçelim bugün, şarkı çalalım madem öyle Bugün çok konuşkan bir şeyimizde değiliz en azından ben değilim Niye? Çünkü kolumda dünkü hemşirenin serum taktığı yerde hala da acıyan ve mosmor bir iz var onun halsizliği içerisindeyim Evet geçmiş olsun ee, Belki birçok dinleyicimiz aman iyi oldu böylece e, sustular da daha çok müzik çalıyorlar diyordur Öyle diyen bir dinleyicimiz olduğunu sanmıyorum Diyorsa da teessüf ederim zaten Ha nedir bu kardeşim <gülüyor> hayret bir şey Geç geç öbür parçaya geç Peki. Albert King Albert King dünyanın en iyi blues gitaristidir. Nokta Peki kadılırım Kimseyle de iddialaşmayacağım bu konuda yani. O zaman e, Albert King gelsin bize Dur öyle hemen değil böyle <gülüyor> Öyle hemen olmaz Albert King'in daha gerçek adını söyleyeceğim Nerede doğduğunu söyleyeceğim lakabını söyleyeceğim Albert King'in gerçek adının Üzeyir olduğunu değil, duydum ben değil. ama Albert Nelson gerçek tamam, işte hemen hemen aynı şey hemen hemen aynı şey ee, Albert King bir defa blues gitarının 3 kralından biri BB King, Freddie King ile birlikte ee, kendisi için kadife buldozer derlermiş eskiden ya, demir yumruk şey, e, çünkü 1.92 ve 118 kiloymuş Oh yeah. evet. Biraz iri bir arkadaş ee, O da hemen hemen Bütün blues gitarcıları gibi Kendisi Bir pro kutusundan yaptığı <gülüyor> Saçma sapan Enstrümanı ile başlamış ondan sonra bir akustik Gitara sonra da Elektrik gitara Geçmiş ee, Artık kendisiyle özdeşleşmiş Bir Gibson Flying V Gitarı var Lucy isminde ee, daha sonra özel yapım bir takım çok e, tecrübeli lütiyerlerin yaptığı Flying V'lerde kullandıysa da asıl gitarı her zaman Lucy olmuş. Ee, bir gitarist olarak enteresan bir iki özelliği var. Solak olmasına rağmen e, telleri e, sağlak biri için yani normal dizilmiş bir gitarı baş aşağı çalıyor. Ama e, gitarı değişik akortluyor. Dominör. E3 evet. gitarı ve e, kalın dominörü hiç kullanmıyormuş. Bunun dışında da zaten enteresan bir adam. Yani pentatonik dizi içine, dışına hiç hemen hemen çıkmadan evet 5 6 nota içerisinde ne söyleyecekse söyleyen böyle acayip sade bir tarzı var. Yıllar önce bir yerde okumuştum. Eee Gemiur Rahmetli Gerimur ee, ve Albert King. E, daha doğrusu biz Gerimur konserinde Albert King e, konuk olarak çıkıyor zaten işte Still Gadd Blues albümünde de var kendisi. E, karşılıklı çalıyorlar. E, dinleyen ve yazı yazan kişi demiş ki e, bir tane blues çalan gitarcı, bir tane de blues olan gitarcı dinledim. Doğru. Ee... İlginç özelliklerinden bir tanesi dedim ya Kadife buldozer diyorlarmış diye. E, parasız kaldığı e, bir dönemde buldozer operatörlüğü de yapmış. Hatta bir söylentiye göre zaten lakap oradan geliyor. Bir ara tamircilik yapmış. Yine enteresan özelliklerinden biri gerçi bu bir sürü bluzcuda gördüğünüz bir şey. Sürekli bir 45'lik silah olan 45'lik taşırmış yanında. Evet, bu, nerede ne olacağı belli olmaz. E, bu evet eski dönem blues kulüplerinde e, çalarsın, paranı alamazsın gibi durumlar silahla çözülüyormuş çünkü. E, ayrıca 70'lerde ve 80'lerde turnelerde dolaştığı dolaşırken kullandığı bir e, Greyhound otobüsü varmış. Otobüsün kenarında da kocaman I'll play the blues for you yazıyormuş. E o zaman... Güzel bağladım değil mi? Ee, nefis, çünkü çünkü şimdi 1972'de çıkarttığı I'll Play The Blues For You albümünden I'll Play The Blues For You dinliyoruz. Dinliyor muyuz? If <Gülüyor> you feel real hurt Come on over To the place where I was And all your loneliness I'll try to soothe. Come on in You might run across here yeah, Some of your old friends Oh, the loneliness I've got this soon I'll play the blues here. Come on in, sit right here, let's wrap a while, you see I'm kind of lonely too, and loneliness is a very bad thing if you let it get the best of you, and loneliness can get you down, you know, yeah, yeah, are you comfortable now? here? As I was saying before, loneliness can get you down, and I have heard of uh, loneliness blowing some good people's minds, you know, but you can't do that, this is a big world, it's a big world, there's too many nice things happening in this world, you're very pretty girl, while you live, no, no, no, disregard God. that's okay, that's okay. most important thing, I want to know you. I say I want to know you uh -huh. Ooh, That's good man I'll play the blues for you I ain't got no big name Oh Lord and I ain't no big star I'll play the blues On my guitar, on oh, your loneliness, I'll try to soothe. I'll play the blues for you. Hmm. Excuse me. Dünyanın iyi blues gitaristini dinledik. Albert King. I'll play the blues for you. Mükemmel de nefesli aranjmanları vardı. Evet. Gitardan çıkan ses de oldukça ilginçti. Çünkü gitarı hmm. dominora akortlamak... E, ...oldukça telleri boşaltmak demek. Tabii iki tam ses. Baya e, herhalde teller kalın. Öyle olmak zorunda. E, ama da, evet standart bir... E, Flying V sesi gelmiyor. Evet. Enteresandır. E, solid State ampler kullanıyormuş hep. Ya ne dersin ki? Albert King gibi bir adam işte o eski usulü lambalılardan gidiyordur ama değilmiş. E, belki de e, artık şöyle bir durum var ki kullandığın ekipman da artık çok da mühim değil. Aynen öyle. Şimdi efendim sırada... Aa bir dakika. Yeni bir süper kahraman buldum. Şimdi mi? Evet, ekipman, ekipman. İyice abunda birkaç kişi oluyordu. Evet, hemen bir telefon kulübesine giriyor, değişiyor, 5 bir ekip oluyor. Var. Abi ekip bir güzelmiş. Bir de e, bir tane daha vardı uzun yıllardır. E, düşünüyorum, fak, e, bir sürü kişiyle yazıştım ama bunu çizgi roman olarak çizmek isteyen kimse çıkmadı. E, kadın adam. Böyle bir. E, e, ...acil durum oluyor... bir ...tehlikeli bir durum oluyor... ...hemen telefon kulübesine giriyor... ...ve kadın kadınına giriyor... ...çok güzel bir kadın oluyor... ...ve, ve işte kötülüklerle öyle savaşıyor... ...mesela düşün... E, ...yanan bir taşı geliyor... ...gökyüzünden... E, ...herkes de ona bakıyor... ...eyvahlar olsun falan diyor... ...hemen gidiyor telefon kulübesine giriyor... ...dışarı çıkıyor mini etek... ...nefis böyle bir sarışın fıstık gibi bir kadın olarak... Ne oluyor? Herkes dönüp buna bakıyor. Ve... Mutlu oluyorlar. Evet. <gülüyor> evet harikaymış gerçekten. <gülüyor> Kısa bir öykü <ülke gülüyor> ama yani bence... Asabım bozuldu. <gülüyor> Geçeyim mi bir sonraki şarkıya? Ee, geçelim bence. Ee, benim en sevdiğim gruplardan biri olan Motorhead. Peki. Motorhead'den yine enteresan bir albüm seçmişsin. Çünkü ee, bu da etrafında bayağı skandalların döndüğü bir albüm. Neden diyeceksin? Şimdi 1983'te çıkmış neydi albümün adı? Another Perfect, Perfect Day. Evet. Motorhead'in 6. albümü kendisi. Lakin enteresan olan şu ki bu albümden önce 2. Amerika turnesinde Motorhead gitaristleri Fast Eddie Clark Motored'den ayrılıyor. Bunun üzerine Brian Robertson işte Thin Lizzy'nin, Wild Horses'in eski gitaristi turneyi tamamlamak üzere çağrılıyor şeye Motored'e. Dönüşte de giriyorlar Another Perfect Day albümünü kaydediyorlar Brian Robertson'la. Yalnız gel gör ki albümden hemen sonra Brian Robertson ayrılıyor, işte yanındaki e, Phil Taylor, Phil the lakaplı, evet. Phil Taylor da ayrılıyor çünkü onlar gidiyorlar, e, Operator isimli grubu kuruyorlar. lemi de ne yapsın yeni motor et kuruyor bir tane, işte Lemie, Phil Campbell, e, Russell, Pete Gil kadrosuna ulaşıyor. Evet, o kadroda da daha sonra değişti. Çünkü e, zaten motor demek, lemi Lem. demek. Aynen öyle. Gerisi teferruat. Ee... hatta lemi ile ilgili bir e, yenilerde bir belgesel çıktı Lemmings adında. Ciddi misin? Hayır değilsin e, Vallahi son zamanlarda ne zaman ciddi, ne zaman ciddi değil. Onu ben bile ayırt edemez oldum. Kendinden üçüncü tekil şahısla bahsettiğini farkında mısın? E, o kendinden öyle bahseder hep. Deniz kenarında bir albüm yapmış Lemi, Lemi Derya ismiyle. Yeah, güzel, evet güzel. Gide, Gider ayak azıcık kendime geldim. Peki o zaman şimdi Motorhead'in Another Perfect Day albümünden ne dinliyoruz? One... Ee, bu hmm. albümle ilgili çok ilginç bir şey var. Ee, ünlü blues klasik Huçi ha bu bir, albümdeydi e, o. Motorhead yorumu var. Doğru bu albümdeydi o da. İleride belki çalarız. Çalarız. niye çalmıyor? One Track Mind dinliyoruz o zaman. Buyurun. Motorhead dinledik One Track Mind evet. Bugünkü programı bitirmeden önce Bugün Facebook'ta gördüğüm Ve tüylerimin diken diken Olmasına sebep olan bir şey paylaşmak istiyorum Dinleyicilerimizle Bir arkadaşım Facebook statüsüne şöyle, arkadaşım <gülüyor> Şöyle bir şey yazmış Demiş ki Temmuz ayında bu sene 5 Cuma 5 beş Cumartesi 5'te pazar var bu 823 yılda bir olan bir şey. Ee, para çantası deniyormuş bu duruma. Ee, Çin felsefesi Feng Shui ile tamamen uyumlu bir olaymış. Bunu Facebook statüsümüzde yazıp paylaşırsak dört gün içinde elimize para geçecekmiş. Ee, okuyup paylaşmazsak da parasız kalacakmışız. Bu kadar. Ee, doğru olabilir. Şimdi, 823 yıl önce Facebook'ta e, <gülüyor> statüsünde paylaşmayıp parasız kalanlar var herhalde. Evet. <gülüyor> Bu konuda yorum yapmak istemiyorum ama yapacağım. Saçmalamayalım. Evet. Lütfen. Daha fazla arkadaşımın bunu paylaştığını görmek istemiyorum. Lütfen. Lütfen. Yani. E, o zaman köşe evimizden. Köşe seçelim kendimize. E, Feryal Kabil ile haftanın sözünü yapalım. Ondan sonra da veda edelim zaten. Edelim bakalım. Feryal. Efendim. E, Kulaklığım söz... yok. Seni duyamam. Biraz beni bekle Güray. Peki ben e, o zaman diyeceklerimi dedikten sonra sana el sallarım. Sen kulaklık alıyorsun. Sadece dinleyiciyi oyalamam yeterli. Fakat yani. seni duyuyor olsa söylediklerini zaten söylemene gerek olmazdı. Evet. Ben olsun. Dinleyiciyi oyaladım sen kulaklığı. Takar. Evet evet fark ettim. Teşekkür <gülüyor> ederim. O zaman lütfen haftanın sözünü söyler misiniz? Bize bir sözün var mı Tanju? Ben mi söylüyorum? Evet. <gülüyor> Başlangıçta söz vardı. <gülüyor> ben, ben yine dayalamayacağım diye korkuyorum. Nasıl? Dayan yani? dayan. <gülüyor> dayan, <gülüyor> tamam, dayan. Tamam. Ee, biz ki şarkıda haftanın sözü ne olsa diye konuşurken ben bu haftanın sözü üzerine korkunç bir espri yaptım ama... Hadi yap, müzik müzik iki ayrılır da bir ilke imza atıp yapmayacağım. <gülüyor> yap yap dinleyicilerimiz Yok Benim yok tamam buradan... başlangıçta söz vardı. Tamam çok güzel oldu böyle. <gülüyor> Kalsın. <gülüyor> Peki. Dinleyicilerimizi bu haftalık affediyorum. O zaman veda edelim. Edelim. Benim 36. program olmasına rağmen 50 kere getirdiğim e, elbet bu hafta çalarız diye e, ama asla çalmadığımız bir şarkıyla veda edeceğiz. Kezaia Johnson 2008'de çıkan Nigerian Wood e, Bu albümünden. Beatles parçasından alak... Olarak... Beautiful Black Butterfly. Nigerian Wood. Böyle bir Beatles yok muydu? Benzer. Norwegian Wood muydu? O Norwegian Wood. Zaten o albümün adı. Nigerian Wood. Evet. Şarkının adı Beautiful Black Butterfly. Minik minik minik kelebi. Tamam o zaman böyle durumları karıştırmaya gerek yok. Bence de. Pekala. Müzik iki ayrılırın sır konulu. 36. bölümünü dinlediniz. Ee, önümüzdeki hafta. Başka bir konuyla ve 37. Bölümle karşınızda olacağız. 36'dan sonra öylesi uygun olur diye düşündüm ben. Çok doğru, çok doğru. Peki. Haftaya görüşmek üzere. Ben Güray Özkay. Ben Azir Butto. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor> İyi akşamlar. Altyazı ve sunanlar Güray Oskay Tanju ve Eren. Allah Allah Allah! Katkıları için ipsos KMG'ye teşekkür ederiz.